provokatif filme tepki gösterildi herkes dağılsın. Küresel provokasyon timi Ortadoğu'nun yeniden şekillenmeye çalışıldığı şu günlerde Hazreti Peygambere hakaret eden filmi piyasaya sürdü. İsrail'in yapımcı, Amerika'nın yönetmen, Kıptilerin oyuncu olduğu filmde olası iki ana fikir göze çarpıyor. Suriye işgali ile ilgili senaryonun istenildiği gibi işlememesi, Libya'dan aslan payının alınamaması, Mısır'ın tüm dengeleri alt üst eden çıkışının İsrail ve Amerika'nın hiç hoşuna gitmemesi gibi sebeplerden dolayı böyle bir filmin piyasaya sürülerek yeni işgal haritasına kapı aralaması seçeneğinin olabileceğini daha önce yazmıştık. İkinci olasılıksa günlerdir zihnimde gelgitler yaşarken Filistin eski devlet başkanı Yasir Arafat'ın danışmanı Bessam Ebu Şerif'in gündeme yansıyan açıklamasıyla güçlenmiş oldu. Film 6 ay önce çekildi yayınlanma zamanını da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu belirledi. Amerika ve İsrail arasında İran'a düzenlenecek saldırının tarihindeki anlaşmazlık sonrası filmin bir kısmı video paylaşım sitelerinde yayınlanarak Amerikan Başkanı Barack Obama'ya baskı yapıldı. Öte yandan batıdaki Hristiyanlarla doğudaki Müslümanların arasında çatışma ortamının Oluşması hedeflendi. Zaten Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nolan'ın İran'a saldırı konusunda tarih anlaşmazlığının ayyuka çıkmasının ardından, Amerika'nın İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının sarsılmaz olduğunun altını çizmesi ve Başkan Obama'da bu görüşte açıklamasını yapması var olduğu düşünülen olasılığı da doğrular nitelikte. Olasılıklar sonrası yaşananlara baktığımızda ise filme yönelik protestolarda Libya'da Amerikan Büyükelçisi Christopher Stevens'la dört elçilik görevlisinin öldürülmesiyle tartışmalar farklı bir noktaya kaydı. Amerika Libya'ya iki savaş gemisi gönderdi. Mısır için de benzer bir girişim denendi. Ancak Mısır Cumhurbaşkanlığı Amerika'nın Kahire Büyükelçiliğini korumak için Amerikan deniz piyadelerinin müdahalede bulunmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek denemeyi başarısızlığa uğrattı. Bir yandan yapılmak istenenin işleme koyulması için uğraşılırken öte yandan buna yönelik pratiklerin geliştirilmesi gerekirken bu ana eksenden çıkıldı ve Müslüman böyle bir durumda ne yapmalı sorusuna yanıt bulunmaya çalışıldı. Tabii bu akıl yürütme yine Müslümanlar arasında birliktelik görüntüsünden çok uzaktı. Bir kısım protesto eylemlerinin yapılmasının istenilene hizmet olduğunu savunurken binlerce insanı katleden Amerika'dan özür dileme sırasına girdi. Diğer bir kesimse şiddete şiddetle karşılık verilmesini savundu. Türk kamuoyuna baktığımızda ise tartışmaların ekseninden çok uzaklarda bazıları kendi hayal dünyasında gezinmeye devam etti. Kimi gösterilen tepkiyi Batı tarafından katledilen binlerce insanı hesaba katmadan Müslümanların orta çağ karanlığında kalması olarak yorumladı. Diğeri bunlar yaşanırken ezber bozmakla meşgul oldu. Öteki hazır her yer karıştı edasıyla bazı illerde sıkı yönetim ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Fotoğrafın bir kısmından genele geldiğimizde de tepkileri aşırı bulanların çıkış noktasının pek de sağlam temellere oturmadığını görebiliriz. Evet, istenilen provokasyona alet olmamak ancak herkesin kutsalına saygı duyan bir dinin peygamberine yapılan hakareti de hiç olmamış gibi kabul ederek ama ne olacak düşünce özgürlüğü diye geçiştirmemiz mümkün olamaz. Hele ki bunu söyleyenler binlerce Müslüman öldürülürken hiç sesini çıkarmayanlarsa Diğer yandan provokatif filmin yapımcısı denilen ne olduğu belirsiz piyonun ortaya çıkarılması ve kışkırtıcı açıklamalar yapmasıyla Büyükelçiyi öldürmek ki o da senaryonun bir parçası değilse kime yaradı, protesto yapılsa da yapılmasa da her iki açıdan da gerçek bir tepkinin gösterilmiş olduğu varsayılamaz.'' İslam dünyası istenildiği zaman mezhepsel ve etnik kimlikler üzerinden rahatlıkla bir girdaba sokuluyorsa ve filmin gerçek yapımcı ve yönetmeni hiç hesaba katılmıyorsa kime neyin tepkisini gösteriyoruz. Suriye'de denenenle birlikte bazı Müslüman ülkelerin kendi içerisinde rahatlıkla birbirine düşürülmesi hadisesini ülkemizde çok iyi test ettik. Bu bağlamda bugün Müslümanlar birlik beraberlik gösteremiyorlarsa biz neyi protesto ediyoruz söyleseniz Allah aşkına. Bugün Google, İslam Karşıtı filmini YouTube'dan kaldırmayacağını açıklıyorsa ve bizim bu dünya deve arama motoruyla yarışacak ve onu kullanmayacak başka bir alternatifimiz yoksa biz tepki göstersek ne olur, göstermesek ne olur. Söyleseniz Allah aşkına. Protestoları yersiz bulup amaca hizmet edildiğini söyleyen de, tepkilerini perde arkasındakine değil de, piyona gösteren de olması gereken vicdanın sesini duyuramayacaktır. Sebep üretip o sebebi sebepsiz yere kullananlara sebepsiz değil, sebebiyle karşılık verilmesi ve tüm sebeplerin yok olması isteniyorsa, tepkilerimizin yerinde, zamanında ve sürekli olması gerekiyor. Yoksa birileri için senaryoda oyuncu da çok, yeter ki yapımcı ve yönetmen koordineli çalışsın diyor, yazar Arzu Erdoğral.